من يهدي الله فلا مضلنا ومن فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أجه الناس اكتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونتاءا واتقوا الله الذي تساءلون به الاحمام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله بعد فإن الحديث كتاب الله ve khair al-hadi hedi muhammad ve şer al-umur muhdefatı ha ve kül muhdefte bilge ve kül bilge zallal ve kül zallal filnâh. Allâhumma şahli sâri ve istirli amri ve hulü aqte min lisan yafhuhu kulli. Allâhumma arna al-hak hakla ve ruzma istibâghu ve arna al-batil batila ve ruzma istinabah. Allâhumma fâna bima âllâmta ve en son geçen dersimizde Müddessir Suresinin 2.7 ayetini Allah'ın izin verdiği kadarıyla tesir etmeye çalışmıştık. Oraya şöyle bir geri dönecek olursak araya bir hafta da girdi zaten. <gülüyor> Orada ne işlemiştik diye. Hatırlıyorsanız Müddessir Suresinin 2.7 ayetinde şu noktalara değinmiştik. Demiştik ki kendisine oku emriyle peygamberlik verilen veya nübuvvet verilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey örtüsüne durunen, Kalk ve insanları uyar denildiği zaman da Peygamber aleyhissalatü vesselam Risalet ve inzar görevini üstlenmişti. Tabi Allah azze ve celle Peygamberimize inzar görevini Verdiği zaman işin hakikatini Ve mahiyetini de Peygamber aleyhissalatü Vesselam Açıklıyor. Nasıl bir Uyarıcı olması gerektiğini Nasıl bir muamele içerisinde Topluma karşı içerisinde bulunduğu Mekke'ye karşı Nasıl bir muamele içerisinde Olması gerektiğini Allah azze ve celle Peygamberimize Nasıl bildiriyordu? Kalk ve uyar, Rabbini tekbir et, elbiseni temiz tut. Adaba götürücü şeylerden, putlardan, pisliklerden, Mekke toplumunun veya cahiliye toplumunun içerisinde bulunduğu şirplerden de uzak dur ey Muhammed diyordu Allah Azze ve Celle. Ve yaptığın işleri de başa kalkma. Verdiğin zaman başa kalkma. Yüklendiğin yükü başa kalkma. İnsanları dalaletten hidayete Allah senin vasıtanla çıkardı diye insanlara minnet etme diyordu Allah Azze Allah Azze ve Celle. Bunların hepsini yaptıktan sonra da, diyordu Peygamberimize, Rabbin için ne yap? Rabbin için sabret. <gülüyor> Birinci, ilk öğrendiğimiz ayetten nuzul sırasına göre, Allah Azze ve Celle İslam toplumunun veya vahiy toplumunun neye göre yaşaması gerektiğini açıkladı. Dedi ki, yaratan Rabbinizin adıyla okuyun. Yani sürekli Rabbinizle bağlantı içerisinde olun. Siz işte yeryüzü değerlerine bağlı olan, siz akla bağlı olan, siz heva ve hevese bağlı olan insanlar değilsiniz. Siz kimsiniz? Sizler Rabbinin adıyla okuyan, her işi Rabbi ile bağlantılı olan, direk gök yüzüne bağlı olan insanlarsınız. Bütün işte işaretlerinizi, bütün dengelerinizi, bütün değerlerinizi siz en temiz olan yerden gökten alırsınız. Bu yükü yüklendikten sonra üzerinizde sizin özelliklerinizin bunlar olması lazım. Cahiliye toplumu farklı farklı ilahlarına tazim ederken siz Rabbinizi tazim edin. Cahiliye toplumu azaba götürecek şeylerle oyun oynarken. Siz azaba götürecek olan şeylerden uzak durun, diyordu. İnsanlara anlatın, insanları korkutun. Yaklaşan azatma insanları korkutun. Bilin ki bu din sadece oturma, bu din yatma dini değildir. Kumfenzir, kalkla insanları uyarayım Muhammed. Yani hareketsizliği, cansızlığı bir kenara at, canlan biraz. Hem kendin canlan, hem seninle beraber olanlar canlansın. Ve bu işleri yaparken de sakın, ha sakın şeye düşmeyin. Yani biz yaptık, biz ettik değil. Her olan iş. Allah'ın nütfuyladır. Bunu bilin. Siz bunları yaptığınız zaman da başınıza bela musibet gelecek. Ve le Rabbi kefas bir. O da onun içinde kendi Rabbin için ne yap? Kendi Rabbin için sabret diyordu. Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah bu ayetlerde, ikinci yine ayetlerde Peygamberimize uyarı görevini verdiği zaman uyarının bir de malzemesi olur. Uyarının mademesi nedir? Toplumdur. Şimdi Peygamberimiz bir toplumu uyaracak. Allah'ın bahsettiği şeyleri bu ayet-i kerimede bir toplumun üzerinde uygulayacak. Peki bu toplum kimdir? Peygamberimiz bu toplumu tanımıyor. Yani Peygamberimizin tanıdığı toplum nedir? Peygamberimizin tanıdığı toplum kendi bildiği, işte nubuvvet kendisine gelmeden önce kendi öğrendikleri kadarıyla, kendi dürüstlüğüyle tanımış olduğu bir toplum var. Fakat böyle değil. Şimdi Allah Azze ve Celle ona malzeme olan, yani üzerinde çalışacağı malzemeyi Allah Azze ve Celle ona ne yapacak? Tanıtacak. O da hangi sureyle gerçekleşiyor? O da atır suretiyle gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor ki وَلَعَصْرِ اِنَّا لِيْنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ Atra and olsun ki, zamana and olsun ki, muhakkak ki insanlık hüsran içerisindedir. Sadece iman edip, salih amel işleyip, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bu dört vasfı kendinde bulundurmayan her topluluk, her insan, her sert muhakkak ki ve muhakkak ki atra yemin olsun ki Hüsran içerisindedir diyor Allah Azze ve Celle. Dikkat ederseniz asrı sureti zaten e, nuzul sırasına göre anlattığımız için hepiniz biliyorsunuz. Meki olan bir sure <gülüyor> ve nubuvvetin veya risaletin ilk yıllarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen bir sure. Burada Allah Azze ve Celle Peygamberimize elindeki malzemenin mahiyetini tanıtıyor ve kendiyle beraber olması gereken toplumun vakıfları nelerdir? Allah Azze ve Celle Peygamberimize aynı zamanda bunu öğretiyor. Şimdi bu sureye giriş yapmadan önce bu sure gerçekten çok önemli surelerden biri. Özellikle Mekke döneminin ayetlerinin en bariz özelliklerinden bir tanesi sözlerinin ve ayetlerinin kısa olması fakat duyan insanın bir daha unutmaması. Yani Mekki surelere bakın veya Mekki ayetlere bakın belki kelime olarak çok kısadır ayet olarak çok kısadır fakat bir defa duyan insan bir daha unutmuyor. Hem belagatinden dolayı yani Arapça dil tekniği olarak belagatinden dolayı hem de aynı zamanda çok böyle şiddetli uyarılar yaptığından dolayı çok önemli o gün insanların içinde bulunduğu hakikatlere parmak bastığından dolayı ayetler duyan bir daha ne yapamıyor duyan bir daha bu ayetleri unutamıyor. Bu da bu tip ayetlerden biri ve İmam Şafii bu sure üzerine meşhur sözünü söylüyor. Diyor eğer insanlar asır suresini düşünmüş olsalardı Hakkıyla tedebbür etmiş olsalardı onlara yeterliydi. Yani din olarak hayat adına ihtiyaç duydukları her şey asıl suresinin içerisinde mövcudur diyor. Aynı şekilde İmam Tabarani diyor ki bir rivayette sahabe birbirleriyle karşılaştıkları zaman bu sureyi önce birbirlerine okurlardı, daha sonra selamlaşırlardı diyor. Yani iki sahabe yan yana geldiğinde tokalaştıkları zaman önce birbirlerine bu sureyi okuyorlar. Birbirlerine hüsran içerisinde insanlığın Kutsan içerisinde olduğunu hatırlatıyorlar. Ve aynı zamanda bazı özelliklere haiz olan insanların da bu kutsan içerisinde olmadıklarını ne yapıyorlar? Birbirlerine hatırlatıyorlar. Daha sonra billah, bismillahirrahmanirrahim dersek Vel asra yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Asra yani zamana kasem ediyor Allah Azze ve Celle. Yemin ediyor. Buradaki zamandan kasıt nedir? Kimi alimlere göre buradaki zamandan kasıt genel bizim bildiğimiz zamandır. Yani zaman mefhumuna Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Kimi alimlere göre ise Allah Azze ve Celle'nin burada yemin ettiği şey ikindi namazıdır. Kimilerine göre gece ve gündüzdür. Kimilerine göre günün son vaktidir. Kimilerine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemidir. Faziletine binaen onun dönemine Allah Azze ve Celle katem ediyor. Fakat bunlar hepsi yorumdur. Yani bu yorumların da hiçbir destekçisi olmadığından dolayı biz diyoruz ki burada Allah Azze ve Celle'nin üzerine yemin ettiği şey zamandır. Neden dolayı zamandır? Çünkü zaman insanın sermayesidir. İnsanın felaha veya insanın hüsrana, insanın kurtuluşa, çara veya insanın zarar etmesine şahitlik eden şey nedir? Şahitlik eden şey zamandır. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzüne imtihan için gönderdiği zaman bizim kendisiyle mücadele ettiğimiz şey aslında zamandır. Zamanı insanın değerlendirmesiyle, vakti insanın değerlendirmesiyle, insan ya bu vaktini kurtulu, kendini kurtuluşa erenler zümresinden kılar bu vakitle, bu sermayeyle veyahut da bir sonraki ayete belirtildiği gibi muhakkak ki insan hüsrandadır, muhakkak ki insan zarardadır diye veyahut da insan kendini bunların zümresinden kılar. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle zamana yemin ediyor. Aynı zamanda biliyorsunuz genelde Allah Azze ve Celle kendinin dışında bir şeye yemin etmez. Yani bir şeye yemin edilecekse bir şey üzerine bu Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla olmalıdır. Fakat da Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle kendine yemin etmekle beraber başka şeylere de yemin ediyor aynı zamanda. Mesela zamana yemin ettiği gibi, geceye yemin ettiği gibi vesile atlara, koşan atlara, esip kavuranlara, rüzgarlara, saçıp savuranlara yemin ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de. Bunu da bazı alimler şöyle açıklamışlardır. Araplar bir şeye <gülüyor> Araplar bir şeye yemin ettikleri zaman onun ehemmiyetini ve onun büyüklüğünü göstermek için ona yemin ederler. Zaman da insanın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu için Allah Azze ve Celle bundan dolayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bundan dolayı zamana yemin ediyor. Ve peşine hemen ayet geliyor. Arapçalara bütün yeminlerin ardından yeminin cevabının gelmesi şarttır. Yani bir şeye yemin ediyorsa eğer Allah Azze ve Celle neye yemin ediyor? Bunun cevabı da peşinden gelecek. <gülüyor> İnnel insan lefî husr Muhakkak ki insan bir husran içerisindedir. Şimdi dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle başlarken muhakkak gidiyor. Yani takdikle citle beraber insanların kusran içerisinde olduğunu beyan ediyor. Kusran nedir? Kusran normalde Arap lügatında karın tam karşılığıdır. Yani kar neyse bir insan kar etti bir kar Araplar tam bunun zıddına da işte kusran'a uğradı, zarara uğradı manasını kullanırlar ve bunu genelde ticaret için kullanıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim huzran kelimesini karın karşılığına, zıddına kullandığı gibi Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim kusuran kelimesini de selahın karşılığına kullanıyor. Yani bir grup insandan bahsederken Allah Azze ve Delle, humul muflihun, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir derken Başka bir grup için de Allah Azze ve Celle ne diyor? Humul i̇şte onlar kusrana uğrayanlar yani kurtuluşa eremeyenlerdir. Şimdi bir de Kur'an Arap lugatında olduğu gibi kusuran kelimesini sadece dünya için kullanmıyor. Yani dünyada hüsrana uğrayan insanın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ahirette de hüsrana uğradığını ne yapıyor? Ahirette de hüsrana uğradığını belirtiyor. Yani hüsran insan oğlunun zararda olması iki çeşittir. İnsanın dünyada zararda olmasıdır. Bunun da en büyük şekli nedir? Kişinin zamanı Allah'ın üzerine yemin etmiş olduğu vakti Allah'ın razı olacağı şekilde geçirmemesidir. Bu insanın zaten dünyadaki nedir? Bu insanın dünyadaki hüsranıdır. Ahiretteki hüsranına gelince insanın ise insanı tekrardan Allah'ın dilediği gibi Allah'ın huzurunda dirilmemesi de insanın neydir? İnsanın bu da ahiretteki ebedi hüsranıdır. İşte Allah Azze ve Celle burada insanlık hüsran içerisindedir dediği zaman dikkat edin kimler hüsran içerisindedir Allah bunu açıklamıyor. Neden bunu açıklamıyor? İki sebepten dolayı bunu açıklamıyor. Biz, bir ayet sonra Allah kurtuluşa erenlerin özelliklerini anlattığından dolayı hani e, Araplarda şöyle bir kaide vardır. Bir şey kendi zıddıyla bilinir derler. Yani bir şeyin zıddını zikrettiğiniz zaman tam tersini zikrettiğiniz zaman kendisi olduğu gibi anlaşılır. Şimdi dört tane vasıf zikrediyor Allah kurtulanlar için. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler diye bu dört vasıfı kendinde bulundurmayan herkes kusuran içerisindedir. Bu anlaşıldığından dolayı lügat olarak Allah azze ve Celle kusuran içerisinde olanları açıklamıyor. Madde 2 Zaten Mekke toplumunun içerisinde bulunduğu bütün hasletler husranı ta kendisidir. Hakimiyeti Allah'tan başkasına veren her toplum, hakimiyeti darül devletlere veren her toplum, hakimiyeti modern TBMM'lere veren her toplum zaten husran içerisindedir. İbadet noktasında Allah azze ve celle'ye şirk koşan her toplum zaten husran içerisindedir. Duasını Allah'tan başkasına yapan, adağını Allah'tan başkasına yapan Söz verdiği zaman Allah'tan başkasının adına söz veren, yemin ettiğinde Allah'tan başkasının adına yemin eden, Allah'ı hayatın merkezine değil de Allah'ın dışında abileri, ustaları, şunları, bunları, papazları, rahipleri, hocaları getirip oraya oturtanlar, dini hocaların tekenle bırakan insanlar zaten bunlar kusuranın içerisindedir. Zinayla, içkiyle, fukuşla, Allah'ın haram kıldıklarıyla övünen insanlar bunlar zaten kusuranın içerisindedirler. Aynı bizim zamanımızda da bu böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini, Kur'an-ı Kerim'in içeriğini anlamış olan bir insan, Husran toplumu de çok güzel tanır. Yani tağutların şakşakçıları olan insanlar, bunlar Husran içerisinde olan toplumdurlar. Daha şehitlerin kanı yere değmeden, kalkıp ayakta tağutun askerini alkışlayanlar, onların bayraklarını getirip kendi balkonlarına asan bir toplum, zaten bunlar hüsran içerisindedirler. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için, mücadele veren, kanını veren, canını veren insanlara karşı, Yapılan propagandalara aldanan insanlar, bunları alkışlayan insanlar, kafirlerin yerinde yer alan insanlar, ister fikir olarak, ister beden olarak yer alan insanlar, safların ayrıldığı toplumda hala kendini muvahit zannedip kafirlerin ordusunda yer alan insanlar, bunlar zaten hüsranın içerisinde olan insanlardırlar. Ondan dolayı hüsranın mahiyetini açıklamaya gerek yok. Zaten Mekke toplumunu biz tanırsak, Mekke toplumu hangi haldeyken, Allah Mekke toplumuna ne dedi? Allah Mekke toplumuna dedi ki onlar kusuran içerisindedirler. Mekke toplumu iki fırkadan oluşuyor. Birinci fırka yöneticiler fırkası. E yöneticiler fırkasına baktığınız zaman yöneticiler fırkası neden kusuran içerisindedirler? Çünkü yöneticiler fırkası kendi insanları yönetirken kanunlarını Allah'ın istediği kanunlarla insanları yönetmezler. Yöneticiler kendi heva ve heveslerinden koymuş olduğu kanunlarla ne yaparlar? İnsanları yönetirler. Yöneticiler kendi pisliklerini din adında, din adı altında meşrulaştırırlar ve bunu da insanlara İbrahim'in diniymiş diye yuttururlar. Mekke'de olduğu gibi atalarımızın diniymiş diye yuttururlar. Bundan bundan bunlar bundan dolayı huzurun içerisindedirler. Çaretmemişlerdir, zarar etmişlerdir, felaha ermemişlerdir. Bir de bunlara tabi olan insanlar vardır. Bunlar kimlerdirler? Ot gibi olan insanlardırlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle hayvan veya hayvandan daha aşağı olan insanlardırlar. Kalpleriyle fıkh edemeyen, gözleriyle göremeyen, kulaklarıyla işitemeyen, akıllarıyla idrak edemeyen insanlardırlar. Sorgulamayan insanlardırlar. Gördüklerine babaların dini, ataların dini diye körü körüne tabi olan insanlardırlar. Ve hiç bilmeden, Allah'ın sözüne kulak vermeden, neyin ne olduğunu hiç düşünmeden yöneticilerini ayakta atışlayan insanlardırlar. İşte bunlar da yönetilen insanların hüsran içerisinde olmasıdır. Aynı bizim dönemimizin tıpkısı. Yani şöyle bir bakın bizim kendi dönemimize. Bir grup insan yönetiyor. Bu yöneten insanların elinde aynı Mekke müşriklerin özelliklerini görürsünüz. Öbür taraftan bir grup insan da bu yönetenleri ayakta alkışlıyorlar. Ne diye ayakta alkışlıyorlar? Türbanı serbest bırakacaklarmış. İslam'da zaten türban diye bir şey de yok. Yani babaların, ataların dininde bir türban anlayışı var. Yoksa bize, bizim dinimizde türban, başörtüsü, böyle bir tanım bizim dinimizde yok. Daha önce de söylemiştim, hatırlıyorsanız Bizim dinimizde hicab vardır, Hicap. Bizim dinimizde kadının örtünmesi vardır, kendini setretmesi vardır. Sadece kafasını kapatıp vücudunu kalan bütün yerlerini açması veya dar giyinmesi, İslam dininde böyle bir şey yoktur. Olacaksa Hicap olmalıdır. Hicabın Arapça kelimesi nedir? Kişiyi başkasının gözünden engelleyen şey demektir. Kadını biz bütün olarak eğer karşı cinsin gözünden engelleyecekse biz buna örtü deriz. Biz buna Hicap deriz, biz buna setir deriz, biz buna himar deriz. İslam'da. Ama başörtüsüymüş. Türbanmış. İslam'da bu tanımlar nedir? İslam'da bu tanımlar kesinlikle yoktur. Böyle İbrahim nasıl ki Mekkeli müşrikler İbrahim'in dininde var olan bir, birkaç ufak kalıntıyla insanları kendilerine bağlıyorlardıysa aynı şekilde bugünün müşrikleri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden olmayıp sadece o dinin bazı kırıntıları mahiyetinde olan şeylerle kendi şakşakçılarını bu şekilde ne yaparlar? Kendi şakşakçılarını bu şekilde kandırırlar. Neden dolayı böyle bir açıklama yaptık yönetenler ve yönetilenler? Çünkü muhakkak ki insan hüsran içerisindedir derken Allah İbni Abbas'a göre bunlar kafirlerdir. Bazı İbni Abbas'tan başka bir rivayete göre bunlar müşriklerden bir gruptur. Ama cumhur müfessirine göre aynı zamanda dil tekniklerine göre baktığımız zaman buradaki eliflam cins içindir ve bütün insan cinsini kapsar. İnner insan elefih kusur. Yöneten de yönetilen de. insan insansa ister iki ayaklı olsun ister dört ayaklı insan olsun fark etmez. İnsan eğer insansa o insan nedir? O insan kusuran içerisindedir diyor Allah Azze ve Celle. İnsan da dünyada iki konumu vardır. Ya yönetendir veyahut da nedir? Veyahut da yönetilendir. Bunu anlamak için de biz iki şeye bakarız. Kusuran içerisinde olan toplumu tanıyabilmek için biz iki şeye bakarız. Bir bakarız. Toplumun e, Mekke toplumunun içi, içerisinde bulunduğu hale, iki bakarız Kur'an-ı Kerim'deki kurtulanların özelliklerine ve zarara uğrayanların özelliklerine. Biz bu şekilde ne yaparız? Bu şekilde anlarız. Bu yeminden sonra, yeminin cevabından sonra Allah Azze ve Celle bu defa <gülüyor> insanlığa kimlerin hısranda olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bunlar da dört sınıf olan insandır. Birinci grup olan insanlar iman eden insanlardır. Öyle mi? Onlar kimlerdirler? Onlar iman eden insanlardırlar. Şimdi iman kelimesi, iman eden topluluğu anlayabilmek için önce imanın mahiyetini anlamak lazım. İman nedir? Ki sahibini kurtulanlar zümresinden kılıyor. İmanın bir itikadi ve fıkı tanımı vardır. Bir de imanın Kur'an-ı Kerim'deki mahiyeti vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin vasıfları vardır. Yani iman edenler kimlerdirler diye Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin vasıfları vardır. İman kelimesi daha önce de söylemiştik ehl Sünnet'in itikadını anlatırken iman kelimesi Arap lukasında tasdik manasına geliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْ كُنَّا sadikin Biz doğru söylemiş olsak dahi sen bizi doğrulayacak değilsin. Yani tasdik ve aynı zamanda <gülüyor> doğrulama kelimesinin karşılığı Arap lukasında imandan geliyor. Fakat şeriat Arap lukasındaki bu kelimeyi almış Buna bambaşka bir mana yüklemiştir. Yani nasıl ki daha önce de söylemiştim tekrarlıyorum. Namaz kelimesinin Arap lugatındaki karşılığı dua etmektir. Öyle değil mi? Salat kelimesinin karşılığı dua etmektir. Şeriat lugattaki bu manayı almıştır. Bu tarafa kendi tarafına çekip şeriat tarafında buna ıslahı bir mana yüklemiştir. Yepyeni bir terim haline getirmiştir. O da nedir? Belli zamanlarda, belli vakitlerde belli hareket ve belli söylemlerle başlangıcının tekbir sonucunun da e, selamla Yapılan bir ibadet olduğunu Kur'an bize veya şeriat bize öğretmiştir. Aynı şekilde iman da böyledir. Arap lügatındaki manası tasdikken Allah azze ve celle veya Kur'an'ın geneline baktığımız zaman veya ehl sünnet alemlerine tanımına baktığımız zaman iman nedir? Ağız ile söylemektir. Kalp ile tasdik etmektir. Amellerle de ne yapmaktır? Organlarla da amel etmektir. İmanın gereği olan amellerle insanın ne yapmasıdır? Amel etmesidir. İman budur. Yani imanın tanımı budur. İman Allah Azze ve Celle, iman edenler dediği zaman ise bu kuru kuruya bir iman edenler değildir. Yani ben iman ettim demekle insan ne yapmıyor? Ben iman ettim demekle Allah Azze ve Celle'nin yanında iman etmiş olmuyor bir insan kesinlikle. Ağza bakmaz zaten Allah Azze ve Celle. Ağzı destekleyen pratiğe bakar. Daha önce defaten söyledik ayetleri de bu konuda zikrettik. İslam teori dini değildir. İslam pratik dinidir. Herkesin teorisi vardır. İslam kimsenin teorisine aldanmaz. Teoriyle beraber pratik olursa İslam o zaman bunu ne yapıyor? İslam o zaman işte bunu kabul ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakın. Her iman ettin diyene Allah Azze ve iman ettin demiyor. Bunun mesela en güzel örneğini söyleyelim. Allah Azze ve Kur'an'ın girişinde ne diyor? Ve İnsanlardan bazıları vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Fakat onlar iman etmemişlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Her la ilahe illallah diyene Allah iman etmiş olarak kabul etmiyor. Nur Suresinde Allah Azze ve Celle ne diyordu? Ve yuulun amna billahi ve billasuli ve atana thumma yetolla fereeq minhum min daajizareke wa ma ulake bill mu'minin. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik, itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup itaatten yüz çevirirler. İşte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah Azze Demek ki her iman, iman değildir. Yani her ben iman ettim diyen veya ben ağzımla itaat ettim diyen insanın imanını Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Allah Azze ve Celle bu adamın imanını kabul etmiyor. Bu imanın iman olabilmesi için, Allah'ın yanında geçerli olabilmesi için bazı şartların bulunması lazım bu imanın içerisinde. Bunlar nelerdir? İmanın Allah katında iman olabilmesi için içerisinde bulunması gereken şartlar nelerdir? Kim söyleyecek? Amel olacak. Kavdar edildi. Başka? İlim. Başka? Metoliginiz. Başka? <gülüyor> amel. Kim? Amel. Amel olacak. Başka? İlim. İlim diyen kim? İlim olması lazım. Başka? Tehvih edilmesi. Tehvih edilmesi sevmek. Başka? Şek ve şüphe olmayacak. Başka? Kardeşim. Kardeşlik. Bu zaten tevhid elini sevmek. Başka? Öyle bir, öyle bir zaman. Tevhid elini sevmek. Bir de ne yapmak? Tevhid <gülüyor> eli olmayan insanlara buhz etmek. Şimdi biz maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani papazlardan rahiplerden daha beter İslam dinine zarar veren insanlar. İnsanlara din anlatırken diyorlar ki siz bu amen tu diye bir şey var. İslam'da bunun adı yok. Amen tu billahi, sema melaiketi ve kutubi ve rus böyle bir şey yok yani. İslam'da böyle bir dua, böyle bir şey yok yani. Amen tu diye bir şey öğretmişler insanlara. Bu amen tu'nun içerisi boş zaten. Yani bu amen tu ne manaya geliyor belli değil. Ne diyeceksin? İşte adam niçak diye soruyor. Amen yok oku, amen tuyu biliyor musun? Amen tuyu biliyorum. tu yok. Burasında da apartör özeti var. Ha şey okuyalım. Amen tu okuyan adam burası da, da akva. Sen zaten 550 tane ilahın var senin. Sen nerede Allah'a iman etmişsin ki? Senin 550 tane ilahın varken sen amen tu billahi mi diyorsun? Yer gök beraber sana lanet ediyor zaten. Sen amen tu billahi dediğin zaman. Bir insanın imanının iman olabilmesi için bak bu ayet indirildiğinde bu mana yoktur. Onu başka söyleyeyim. Yani benim bu anlattıklarım bu ayet indirildiği zaman bu manalar kesinlikle yoktur. Niye? Çünkü daha din tamamlanmamıştı. İnsanlara din anlatılmamıştı. Sadece iman edin dedi Allah. İman ettiler, daha sonra o imanın içerisine Allah yavaş yavaş doldurdu. Ama bizim zamanımızda böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bir insanın yani husra'na uğramayan iman edenlerden olabilmesi için madde bir tağutu inkar etmesi lazım. Tağutu inkar etmeyen bir insanın zaten iman eti denilemez. Sağlam kulp olan la ilahe illallah'a yapıştı denilemez o insan için. Ne diyordu Allah Azze ve Celle? Kim bil ve Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse işte o kopması olmayan sapasağlam kulvana yapmıştır, yapışmıştır. Ve Biz muakkat ki her kavme Allah'a ibadet edin ve tağutlardan sakının diye emretmeleri için ne yapmıştık? Peygamberler göndermiştik diyor Allah Teala Celle bir insanın imanının iman olabilmesi için madde bir tağutu inkar etmesi lazım. Madde iki veya da madde bir de diyebilirsiniz buna. İman ederken ilim üzerine iman etmesi lazım. Yani ben iman ettim. Ben doldum bir evin içerisinde işte o evde duvarda Kur'an asılı. Babam cumadan cumaya namaza gider. Abim bayramdan bayrama namaza gider. Namaza gider. E ben de Müslümanım. Demekle bir insan Müslüman olmuyor. Bir insanın ne olması lazım? İlim üzerine iman etmesi lazım. Neye iman ettiğini bilmesi lazım Şöyle bir bakması lazım Ben neye iman ediyorum demesi lazım Düşünmesi ve bu şekilde kabul etmesi lazım Bir insanın Allah Azze ve Celle Peygamberimize dahi ne diyordu Fe'lem ennehu la ilahe illallah Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ey Muhammed Bak bil ki Allah'tan başka ne yoktur Allah'tan başka ilah yoktur ey Muhammed diyor Resulden dahi ilim üzerine Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmesini istiyor Allah Azze ve Celle Ve demiştik İmanın simgesi nedir? Kelime-i şehadettir. Öyle değil mi? Bir insan ben iman ettim dediği zaman İslam'a girerken ben iman ettim mi diyor yoksa kelime-i şehadet mi getiriyor? Kelime-i şehadeti getiriyor. Kelime-i şehadetin içerisindeki şehadetin manası neydi? Şahitlik. Öyle değil mi? Eşhedü dediğimiz zaman ben şehadet ederim ki ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur demiştik. Şahitlik neyi gerektirir? İnsanın şahadet ettiği şeye veya şahitlik yaptığı olaya veya vakaya tam bir şekilde idrak etmesi gerekir sen neye şahitlik yapıyorsun yani bugün mesela ben geleyim buraya şu kapının önünde bir olay olsun ben burada oturuyorum ben o olay hakkında şahitlik yapabilir miyim yapamam neden çünkü ben olayı görmemişim olayı bilmiyorum olayın mahiyetini, hakikatini, başlangıcını, sonucunu hiçbir şey bilmiyorum bundan dolayı benim şahitliğim nedir geçersizdir aynı şekilde bilmeden iman eden adamın taklit üzerine iman eden adamın da bunun da şahitliği geçersizdir taklit edilecek bir merci varsa da Kur'an ve sünnettir Kur'an ve sünnete bakacak Allah Azze ve Celle bizden nasıl bir iman istiyor bunu anlayacak ve bu şekilde bir insan ne yapacaktır iman edecektir İlim üzerine olacak bir insan tabutu inkar edecek bir insan aynı zamanda şek ve şüpheye kapılmayacak öyle değil mi? şek ve şüphe olmayacak onun imanının içerisinde aynı zamanda ne olmayacak bu insanın imanın içerisinde bu insanın imanının içerisinde şek ve şüphe olmayacak bu insan kendi gibi sevil olan insanları sevecek, küfür ehli olan insanları, Allah'a hakkıyla iman etmeyen insanlara ne yapacak? Buhz edecek. Daha sonra ne yapacak bu insan? Daha sonra bu insan aynı zamanda sünnet seniye uyacak. Yani amel dediğimiz, İslam'ın amel boyutuna, Kur'an ve sünnetin amel boyutuna ne yapacak? İnanacak bu insan. Böyle ve buna benzer şartları, Kur'an ve sünnete gelen şartları topladığımız zaman, eğer bir insan bu şekilde iman etmişse, o zaman deriz asır suresinin birinci şıkkını bu adam yerine getirmiştir. Ama yok sadece işte ben e, işte iman ettim e, demekle bir insanın iman işte hani bizim e, kocalarımızın anlayışına göre bir adam iman ettim diyorsa ondan sonra işte namaz da kılıyorsa birinin taziyesinde ona sabrı da tavsiye ediyorsa işte oğlu sigara içince oğlum sigara içme diyorsa bu adam nedir? Bu adam zaten asır suresindeki dört vasfı kendilerine toplamıştır. Yani bizim bildiğimiz kocaların anlayışına göre. Ama böyle bir şey yok. Yani o günkü toplumda ayetin indiği dönemde tamam olabilir. Belki bu anlattıklarımız kadar geniş değildi imanın içeriği ama Kur'an-ı Kerim tamamlandığında ben bugün size dininizi tamamladım denildiğinde bu manaların hepsi tamamlanmıştı. Bir insan iman etsin dediğinde o insanda bu vatıflar ne olması lazım? Bulunması şarttı. İkinci özellik salih amel işleyecek diyor Allah Azze ve Celle. Kurtuluşa ermek istiyorsa o önceki yeminden çıkmak istiyorsa bir insan salih amel işleyecek. Salih amel zaten nedir? Sahih olan bir imanın neticesidir. Eğer iman kalpte vakar bulursa, iman kalpte yerleşirse, organlar otomatikmen Allah'a boyun eğer zaten. Organlar otomatikmen Allah Azze ve Celle'nin diledikleriyle amel eder zaten. Amel nedir peki? Yani biz amel dediğimiz zaman amel neyi ifade ediyor? Bütün eylemler ameldir. Yani mesela şu bir ameldir, bu bir ameldir, konuşmak bir ameldir. Bütün eylemler ameldir. Fakat İslam... Her eylemi salih amel olarak kabul etmiyor. İslam bir ameli alıyor. O amele diyor ki, sen ya salih olan bir amelsin veya salih olmayan bir amelsin. Senin bu amelinin salih olabilmesi için iki tane şart vardır diyor İslam. Yani Allah katından makbul olup bunun adının salih amel olabilmesi için bunun iki tane şartı vardır. Nedir bu iki şart? İhlas, İhlas ve sünnete olmasıdır? İhlas ve sünnete uygun olmasıdır. İhlas meselesine gelince İhlas imanın ta kendisidir Yani Allah azze ve celle ne diyor umiru illa Onlar sadece Allah'a dini has kılarak Halis bir şekilde ibadet etmekle Emrolmuşlardır diyor Allah azze ve celle Her insan yapmış olduğu Amelinde insanın niyeti önemlidir Neye göre insan niyet ediyor Niyet neden gelir imandan gelir Sahih bir iman sadece Allah için insana amel yaptırır Sahih olmayan bir iman veya yalancı olan bir iman nedir o da insana Allah'ın dışındaki şeyler için amel yaptırır. İkinci özellik nedir? İkinci özellik de o amelin sünnete uygun olması lazımdır. Çünkü bir amelin kabul edilebilmesi için salih amel olması lazımdır. Salih amel olabilmesi için de sünnete uygun olması lazımdır ki Peygamberimiz ne diyordu? "Men عميل amelen leysa عليه emruna سهوى Kim bir amel yaparsa ve bu amel de bizim yapmadığımız bir amelse eğer o amel Allah katında merduttur. Yine başka bir rivayette men aحدث peygamberimiz. Bu dinde bizim yapmadıklarımızı çıkaran insanların amelleri nedir? Bunların amelleri Allah katında merduddur diyordu Allah azze ve Celle. Salih amel olması lazım. Salih amel içinde ihlas olacak, Allah'tan başkası için yapılmamış olacak ve insanlara bu dini ulaştırmakla gönderilen peygamberin aynı zamanda sünnetine de uygun olacak ki biz buna ne diyebilelim? Biz buna salih amel diyebilelim. Şimdi İslam ameli karşısına aldığı zaman dedik salih amel sağlam olan bir imanın neydi? Sağlam olan bir imanın neticesidir zaten. Otomatik neticesidir. Kalp, selef alimlerinin dediği gibi iman kalpte vakar bulursa organlar zaten kendiliğinden Allah'a ne yapar? Organlar kendiliğinden Allah'a boyun eğer demiştik. Aslında iman olmayan hiçbir amel ne kadar da çok olursa olsun İslam'ın yanında ne değildir? İslam'ın yanında şey yapmaz. İnsana fayda vermez. Amel ile iman arasında ciddi bir bağlantı vardır. Yani hem imanın tanımı açısından bağlantı vardır, hem amelin kabul edilmesi açısından. imanla amel arasında ciddi bir bağ vardır. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela müşriklerden bahsederken diyor ki, Meselüllezine keferu birabbihim a'maluhum keserâ bin bihi bihir <gülüyor> rihu fiyewmin asir. O Rablerine karşı kafir olanların amellerinin durumu neye benzer? Böyle rüzgarlı bir günde seraba benzer diyor Allah Azze ve Celle. Veya başka ayetlerde kül var ya kül, kül düşünün. Allah bunu amele benzetiyor. Rüzgar, çok şiddetli bir rüzgar eskiğinde külden hiçbir eser kalmaz ya. Aynı o şekilde bunların amellerinden hiçbir eser kıyamet gününde kalmayacaktır bunlara. Veya Allah bunlardan bahsederken ne diyor? Bunlar kendi dünyalarını, kendi nefislerini ne yaptılar? Kusrana uğrattılar diyor. Yani İslam'ın kabul edebilmesi için bir ameli içerisinde ne olması lazımdır? Sayık bir iman olması lazımdır. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Birçoğumuzun içerisinde düştüğü bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela biz insanları yargılarken, normalde bir insan işte amelini överken veya bir insanı överken başlangıç olarak onun imanına bakmak zorundayız. Yani bunun imanı Kur'an'daki Tevhid gerçekleriyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Eğer örtüşüyor ise daha sonra biz bunu ameline bakarız. Fakat maalesef biz ne yapıyoruz? İnsanları değerlendirirken çok namaz kılıyor. Çok oruç tutuyor. Çok zikir yapıyor. Çok işte takva ehli, çok ibadet ehli bir insan diyoruz. Ve böyle biz yani insanları bu şekilde sınıflara tabi tuttuğumuzdan dolayı da sürekli iman küfür meselelerinde hataya düşüyoruz. Oysa İslam bizden bunu istemiyor. İslam amelden önce imanı istiyor. Önce adamın imanı sahip olacak. Adamın imanı sahip olmazsa, ne kadar amel yaparsa yapsın o adamın şeyi ne değildir, makbul değildir. Hani Ayşe annemiz Peygamberimize soruyor. İbn an diye bir adam var. İşte diyor ya Resulullah bu adam cahiliyede işte fakirlere mesela yedirirdi. Şöyle yapardı, böyle yapardı. Bütün güzel amellerini zikrediyor. Ne diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona fayda vermeyecek. Neden? Çünkü bir güne bir gün Rabbim beni affetmedi bu adam. Yani iman etmedi bu adam. İman ederekten bu amelleri işlemediğinden dolayı bu ameller kendisine fayda vermeyecek. Mekkeli müşrikler de amel yapıyorlardı Haç yapıyorlardı, adakta bulunuyorlardı Daha önce anlattık öyle değil mi? Söz verdiklerinde sözü yerine getirmeyi Bir meziyet biliyorlardı bu insanlar Kendilerine göre bir ibadet sistemleri Vardı bu insanlar Onlar da Allah'ın rızık verdiğini biliyorlardı Onlar da Allah'ın kainatı yönlendirdiğini biliyorlardı Fakat Allah hiçbir zaman onların ameline Hiç değer vermedi Neden? Çünkü amelin kabul Olabilmesi için başlangıçta Şart olan iman Allah'ın istediği şekilde bir iman değildi Aynı şekilde biz de bugün insanlarla muamele ederken salih amel çok şey yapıyor diye bir insan iyiler şeyinde olmaz. İyiler zümresinden veya sevgi zümresinden olmaz. Önce bir insanın neyi lazımdır? Önce bir insanın Allah'ın istediği şekilde iman etmesi lazımdır. Eğer bir insan bu şekilde iman eder ise ondan sonra ne olması lazımdır? Ondan sonra biz insanlara amellerine bakarız deriz ki Allah katında en değerli olanınız takvalı olanınızdır. Ameli en iyi olanı biz de en öne yaparız. En öne geçiririz. Ama böyle bir yanlış ayrıma gidersek Tam tersine dönersek Bugün bir şokumuzun yaptığı gibi O zaman maalesef insanları sınıflandırırken Özellikle iman küfür meselelerinde Ciddi bir hataya düşmüş oluruz İman ve Salih amel Bu serdi ilgilendiren şeylerdir Yani Allah azze ve celle reçete sunuyor ya Ya bize şimdi önümüze Kurtuluşa erenlerin e, Özelliklerini zikrediyor Allah Bu sentle alakalı olan bir şeydir İman edecek ve salih amel işleyecek kendinde bir de bunun yanında toplumsal bir reçete var. Allah'ın bize vermiş olduğu birbirlerine hakkı tavsiye ederler ve birbirlerine ne yapanlar ve birbirlerine de sabrı tavsiye ederler. Hak nedir? Hak İbni Abbas'a göre tevkittir. Yani birbirlerine tevhidi anlatırlar. Başka birine göre seleften başka birine göre Kur'an'dır. Başka birine göre Allah'tır. Başka birine göre ise dindir. Yani bunlar birbirlerine dini Allah'ı, Kur'an'ı, tevhidi tavsiye ederler. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hak nedir Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim'de hak, batılın tam karşılığıdır. Hak, batılın tam karşılığıdır. Allah Azze ve Celle batıl kelimesini kullandığı yerlerde, bunun tam karşılığında hangi kelimeyi kullanır? Bunun tam karşılığında Allah Azze ve Celle hak kelimesini kullanır. Peki hak nedir? Yani hakkı tanımlayacak olursak birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Birbirlerine neyi tavsiye ederler? Bunu da tanımlayacağımız zaman yine batılı anlamamız lazım ki hakın ne olduğunu anlayabiliriz. Biz Kuran-ı Kerim'e baktığımız zaman batıl nedir? Vahyin dışındaki her şey batıldır. Yani vahyin dışında bulunan veya kaynağı vahiy olmayan her şey Allah Azze ve Celle'nin yanında nedir? Allah Azze ve Celle'nin yanında batıldır. Allah Azze ve Celle'nin yanında hevadır, hevestir. Hak nedir o zaman? Hakkı tanımlayacak olursak. Vahye dayalı olan her şey, ölçüsünü vahiyden alan her şey bu da nedir? Bu da o zaman haktır. O zaman müminler birbirlerine neyi tavsiye ederler? Müminler birbirlerine vahyi tavsiye ederler. Vahyin gerçeklerini birbirlerine hatırlatırlar. Bu da nedir? Vahiy dediğimiz zaman sadece Kur'an-ı Kerim'i kastetmiyoruz. Defa eten söyledim. Birbirlerine Kur'an'ı ve sünneti, yani vahyi bir bütün olarak birbirlerine ne yaparlar? Vahyi bir bütün olarak birbirlerine tavsiye ederler. Demek ki o zaman biz burada neyi anlıyoruz aynı zamanda? Bak geçen dersimizde emri bil mağrufu anlattık. Öyle değil mi? Dedik ki Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uyarı görevini yüklediği zaman hemen insanlara işte hakkı anlatmasını, emri bil mağruf yapmasını, insanları kötülükten sakındırmasını emrediyor. Hani buna baktığımız zaman şöyle bir yanlışa düşmeyelim diye burada bir düzelme geliyor. İnsanlara iyiliği emretmek sadece müşriklere yapılır. Hani sadece şirk içerisinde olan insanlara e, din anlatılır. Böyle bir şey kesinlikle ne değildir? Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Din müşriklere anlatıldığı gibi aynı zamanda müminler kendi işlerinde de birbirlerine ne yaparlar? Dini anlatırlar. Unutulan şeyleri birbirlerine hatırlatırlar. Veya gevşeklik gösterilen bazı noktalarda birbirlerini neye çağırırlar? Tekrardan birbirlerini uyarmaya çalışırlar. E, biz daha önce demiştik e, Ben İsrail'in meselesini anlatırken Emri Bil Maruf meselesinde ben İsrail demiştik niye e, helak oldular? İki grup vardı helak olanlardan. Bir, kötülüğü işleyen insanlar helak oldular. İki, kötülüğü işlemeyen insanlar da beraberinde helak oldular. Kötülüğü işleyen insanlar, kötülüğü bizzat mübaşeret ettiklerinden dolayı helak oldular. Kötülüğü işlemeyen insanlar da, kötülük işlenen toplumdaki kötülüğe rıza gösterdiklerinden dolayı helak oldular. Öyle değil mi? Aynı şekilde, felaha erecek olan bir toplumun da, eğer felaha ermek istiyorlarsa müminlerin sürekli birbirlerine ne yapmaları lazımdır? Hakkı tavsiye etmeleri lazımdır. Yani e, batılın karşısında olan, ondan sonra işte vahye dayalı olan gerçekleri sürekli birbirlerine ne yapmalarıdırlar? Sürekli birbirlerine hatırlatmaları lazımdır. Buraları fazla açmıyorum çünkü geçen dersimizde de anlattık. Ondan dolayı tekrar tekrar zikretmeye gerek yok. Daha sonra birbirlerine sabrı tavsiye ederler diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki imanla salih amel arasında çok kuvvetli bir bağlantı varsa aynı şekilde hak ile sabır arasında da o şekilde kuvvetli bir bağlantı vardır. Geçen derste de bu noktaya zikretmiştim Sabır Allah Azze ve Celle Peygamberimize Rabbin için sabret dediğinde demiştim ki bakın Kur'an-ı Kerim'de genelde Allah Azze ve Celle iyiliğin emredilmesini emrettiği yerde hakkın insanlara ulaştırılmasını emrettiği yerde ya sabrı otomatikmen tavsiye eder veya sabrı ima eder Allah Azze ve Celle. Mesela demiştik işte... şey düşünün... Hazreti Lokman'ın durumunu düşünün... Oğluna ne diyordu? Ey oğulcuğum diyordu... Ey oğulcuğum iyiliği emret... Kötülüğü nehyet... Ve sana isabet eden musibetlerde de ne yap? Sana isabet eden musibetlere de sabret. Demek ki demiştik... İyiliği emir veya kötülüğü nehy... Hakkın insanlara ulaştırıldığı yerde... Sabra ihtiyaç vardır. Çünkü insanların heva ve hevesi hakkı dinlemeye tahammül edemez. Hakkı dinlemeye tahammül edemediklerinden dolayı bunu tavsiye eden insanlara eziyet etmeye çalışırlar. Eğer güçleri yetiyorsa direkt bir işkence yapanlar güçleri yetmiyorsa da direkt ne yapanlar direkt aynı zamanda bunlara işte, dil ile saldırırlar. Eziyet vermeye çalışırlar. Allah geçen derste peygamberin aynı uyarıyı yapıyordu. Yani insanları uyar işte o gün toplumun pisliklerinden uzak dur dediği zaman Hemen peşine ne diyordu ey Muhammed? Rabbin için sabret. Çünkü sen bunları yaptığın zaman senin başına ister istemez ne gelecektir? Senin başına ister istemez bazı musibetler gelecektir. Diyor Allah Azze ve Celle. Sabrı tavsiye ediyor. Burada da dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle aynı şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle aynı şekilde sabrı gene tavsiye ederler birbirlerine diyor. Çünkü hakkın tavsiye edildiği her toplumda Veyahut da hüsrana uğrayan insanlara muhalefet etmek isteyen onlara muhalefet neyle olur? İmanla salih amelle olur. İman ve salih amel işleyip Husran toplumuna muhalefet eden her insanın otomatik ve neye ihtiyacı vardır? Sabra ihtiyacı vardır. Peki sabır nedir desek? Yani birbirimize sabır tavsiye vereceğiz de sabır nedir? Diyecek olsak kim sabır tanımlayabilir? Sabır nedir hocam? Allah yolundan mücadele ederken başa değerlere karşı Allah için tahammül göstermek. Allah için? Tahammül, tahammül göstermek. Şimdi sabır normalde lügat olarak sabır hapsetmek bir de men etmek. Yani mesela hapsetmek ve men etmek. Sabır etmek demek lügat olarak hapsetmek ve men etmek. Fakat şeriattaki sabırı tanımlarken böyle özel bir tanım bulmak zor. Fakat sabrın kısımlarını insan açıklarsa sabrın ne manaya geldiğiyle anlaşılır. Sabır üç şeyde olur. Yani sabır edeceğimiz şey üç yerde olur. Bir insanın itaatlere sabretmesi. Yani insanın Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getireceği zaman buna sabretmesi. Bu da insanın sabra ihtiyacı vardır. Bir ömür namaz kılabilmek için insanın sabra ihtiyacı vardır. Eğer ömür bitene kadar ubudiyetse Allah'ın sevip razı olduklarını yerine getirmek sevmeyip razı olmadıklarından kaçınmazsa o zaman bir ömür insanın neye ihtiyacı vardır? Sabra ihtiyacı vardır. İki insanın Allah'ın yasakladıklarından uzak durabilmesi için neye ihtiyacı vardır? Sabra ihtiyacı vardır. Üç kişinin Allah'ın Allah takdirine aynı zamanda neye ihtiyacı vardır? Allah'ın takdirine tahammül edebilmesi için kişinin sabra ihtiyacı vardır. Sabrın kısımları üçtür. Yani itaatlere sabır, haramlara sabır bir aynı zamanda nedir? Allah'ın kaza ve kaderine, Allah'ın takdir ettiklerine ne yapmaktır? Sabır göstermektir. Bu sabır nasıl elde edilir? Yani ki şu görmüş olduğumuz sabır nasıl elde edilir? Bu üç tane sabır. Bu sabır bir Allah'tan istenir. Yani sabır Allah vergisidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki insanoğluna verilmiş en hayırlı ata yani insana verilmiş olan vergi olarak en hayırlı şey insana nedir? Sabırdır diyor. Sabır tamamen Allah vergisidir, Allah'ın vermiş olduğu bir şeydir. Ondan dolayı kişi sabrı Allah'tan isteyecek. Elini açtığı zaman Ya Rabbi bizi sabırlı kıl diyecek. Ve aynı zamanda kendini sabırlı kılacak amelleri de kişi bilecek. Yani mesela bir yerin insana ne sabrı öğretir? Uzun uzun amel yapmak. Mesela bir gece namazı insana sabrı öğretir. Oruç tutmak insana sabrı öğretir. İşte çok sıcak bir günde veyahut da zorlu bir günde kişinin kendini aç bırakması kişiye ne yapar? Kişiye sabrı öğretir. Ve zaten insan eğer hakkı tavsiye ediyorsa, kendi üzerine düşeni yerine getiriyorsa, Allah Azze ve Celle kişiye sabrını göstererek bir ortam hazırlar. Mesela bakın Mekke dönemini düşünün, Mekke dönemindeki eziyetleri düşünün. İyi düşünürseniz de, Mekke dönemindeki eziyetleri Allah aslında o eziyetleri rastgele takdir etmedi. Yani o eziyetler de Allah'ın bir takdiriydi. Allah dilemese, Ebu Cehil işte Ebu Bekir eziyet edebilir miydi? Edemezdi. Ama Allah Azze ve Celle Ebu Bekirleri, Ebu Cehillerin işkencesiyle Medine İslam Devletini hazırladı. Yani bir devlet kurulacak, bunlar dünyaya hükmedecekler, yüzlerce insanı barındıracaklar. Heva ve heveslerinden bir arınmaları lazım. Nefislerini bir terbiye etmeleri lazım. Sana bir sabrı öğrenmeleri lazım diye Allah Azze ve Celle onları ne yaptı? O ortamda yetiştirdi. Aynı şekilde bu bizim için de geçerlidir. Biz sabrederiz demekle kişi sabırlı olmaz. Kişi işte Allah'ın izine bu olursa ben böyle yaparım demekle bu kişi sabırlı olmaz. Veya kardeşim sabret sabret demekle kişi kişiye sabırı tavsiye etmiş olmaz. Sabır nasıl olur? Sabır bir gerçektir. Yani kişinin arkadaşın bahsettiği gibi kastettiği manada Allah yolunda yolda yürürken dava yolunda kişinin başına gelen musibetlere ve eziyetlere sırf Allah rızası için ne yapmasıdır? Sırf Allah rızası için tahammül etmesidir. Bu da neyle olur? Bu sabır mücadele ortamıyla elde edilir. Yani sen hakkı anlatacaksın, insanlara hakkı tavsiye edeceksin, sen emri bil maruz yapacaksın, tevhide anlatacaksın. Zaten sen bunu yaptığınız zaman, eğer müşrikler sana eziyet etmiyorlarsa, seni kıtmıyorlarsa bu demek ki sen hakkı anlatmıyorsun insanlara. Çünkü hakkın anlatıldığı hiçbir yerde müşriklerin tahammül etmesi mümkün değildir. Çünkü hak onların kendi tahtını sattığından dolayı hak ehline karşı mutlaka ne yaparlar? Bir saldırıya geçerler. Sen zaten hakkı anlattığın yerde sana karşı bir saldırı mutlaka ne olacaktır? Sana karşı bir saldırı zaten olacaktır. E sen bu saldırıya karşı e, durduğun ne yapacaksın o zaman? Sabretmen gerekecek. Böyle böyle böyle böyle böyle işte Allah'ın bahsetmiş olduğu veya bizden talep etmiş olduğu sabra ne yapacağız? Sabra uğraşacağız. Tabi bir de sabrın getirileri var. Onu geçen ders de söylediğim gibi yeri gelince anlatacağız inşallah. Yani biraz daha işkencelerin arttığı dönemde inen ayetlerde Allah azze ve celle'nin sabrı emretmesi... Çok daha farklı bir manaya geliyor. Yani bu anlattıklarımızdan daha farklı bir manaya geliyor. Onları da inşallah ne yapacağız? Onları da inşallah orada anlatacağız. Şimdi o zaman sonuç olarak şöyle bir döndüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle Peygamberimize uyarı görevini verdikten sonra bu defa malzemeyi Peygamberimize tanıttı. Tekrarlıyorum. Toplumu ve ferdi yani kusuran içerisinde olan insanlarla felaha ermiş olan insanların özelliklerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve yaptı? Tanıttı. O zaman biz de önceki dersimizde neyi öğrendik? Önceki dersimizde biz sonuç olarak demiştik ki bir, en başta bütün değerlerimizin vahye dayalı olması lazım. Bütün hareketlerimizi, sükunetimizi, her şeyimizi vahim belirlemesi lazım. İki, vahiy böyle durgun, hareketsiz bir dini hiçbir zaman temsil etmez. Vahiy insanın kalbine girdiğin insanı mutlaka harekete geçirmesi lazımdır. Demiş o da nedir? Kalk ve insanları uyardır. Hareket lazım. Fakat hareket fikrini de yine vahiy verirler. Yani kalk ve insanları ise kafana göre uyar değil. Kalk ve insanları Rabbinin ismini alarak uyar. Rabbin neyi istiyorsa, neyi diliyorsa, neden hoşnut oluyorsa onunla insanları uyar. Bunu öğrendik. Üçüncü bir gerçeği öğrendik bu dersimizde de. Biz de dahil olmak üzere bütün insanlar içerisinde içerisindedirler. Bu Allah'ın yanında olan bir gerçektir. Hüsrana uğramayan topluluğun özelliği de dörttür. İman edenler, tabi Kur'an'ın istediği gibi iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabır tavsiye edenler. Yani emri bil mağruf, neyi anil münker yapan veya başka bir deyimle duyarlı olan insanlar. Çevresinde yaşanan olaylara, ister müşrik toplumundaki olaylara, ister İslam toplumunda gerçekleşen olaylara karşı sorumlu ve duyarlı olan insanlar. Bunlar da ne derler? Bunlar da kurtuluşa eren insanlardırlar. İnşallah önümüzdeki derste de elimizdeki kitaptaki ayetten devam edeceğiz. Bu akıl davana Elhamdülillah Rabbil Aalimiz.